Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı. Hayır Karagöz'üm öyle dememişler. Ne demişler? Hak dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Hak dostum. Ay hak diyerek başlayalım sözü. Başlayalım Hacı Batı. Karagöz. ...bugün benim için çok önemli bir gün. Oo hayırdır Hacı Efendim bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Yapma ya! Demek evlilik yıl dönümümüz ha? Ee, i̇yi de Hacı biz seninle ne zaman evlendik ya? Saçmalama birader seninle değil... ...hanımımla evlilik yıl dönümüm bugün. Oo <gülüyor> hayırlı olsun o zaman. Sağ olasın da şu hediye işini ne yapacağız efendim? Vallahi sen evlendiğinde dişimden tırnağımdan arttırdığım paracıklarımla sana bir çeyrek altın taktıydım. Şimdi her evlilik yıl dönümümde sana hediye mi alacağım ben? Ana değil efendim hediye. Yoksa sen bana mı hediye alacaksın? <gülüyor> ne güzel valla. İyice garipleştin efendim. Kendi evlilik yıl dönümümde sana niye hediye alayım ben? Ne bileyim. O çeyrek altını taktığım aklına gelmiştir. Geri iade etmeye karar vermişsindir belki. İade edemem efendim. ...takılan altınları biz afiyetle yedik. Oh ne ala. Biz yeme ekmek bulamıyoruz. Beyzadem altın yiyor. Lafın gelişi söyledim. Yani altını bozdurduk, harcadık manasında. Yapma ya. bozdurdum mu canım altını? Bozuldum şimdi. Ya nereden aklına geldi şimdi düğünümde taktığın altın? 20 yıl oldu hala unutmadın mı efendim? Ciğerim yanıyor. Nasıl unuturum ben? Vay vay vay vay vay. Demek ki sen evleneli 20 yıl oldu ha? Ya birader oldu çok şükür. İşte her sene evlilik yıl dönümümde hanıma iyi kötü bir hediye aldım. Ama bu sene ne alacağımı karar veremedim. Senin bir tavsiyen var mı birader? Hediye olarak mı? Evet. Şey al olmazsa ne al. <gülüyor> Hanımlar mutfak malzemelerine bayılır. Mutfakta kullanabileceği bir hediye Doğru diyorsun birader. Mutfakla alakalı bir hediye güzel olur. Acaba ne alsam Karagöz? Şey al, şey takımı. Ha, kürdan takımı al. Çatal bıçak takımı duydum da. Hiç kürdan takımı duymamıştım ben. Yok değil mi kürdan takımı? O zaman şey, ha e, süpürge al. Eleklerikli mi? Yok billi. Ya bildiğin süpürge işte. Hani sarı olur, tel tel olur hani. Öyle hediye olmaz birader. O zaman sadece 60 kiloya kadar gösteren tartal. Niye 60 kilo o kadar? E hanımlar ne kadar az kilolu olduklarını sanırlarsa o kadar mutlu olurlar da ondan. Yok yok hiç hoşuma gitmedi bu hediye benim. Öyleyse tornavida takımı al. Bir bayana tornavida takımı alınır mı hiç? Sen hediye işinden hiç anlamıyorsun birader. Acaba diyorum tek taş mı alsan? <gülüyor> Sen taşı al da hanımın da o taşı kafanda unufak etsin. <gülüyor> Niye efendim? Ne güzel hediye işte. Sen bana hediyeden anlamıyor diyorsun. Asıl sen hediyeden anlamıyorsun. Hediye diye taş alınır mı hiç? <gülüyor> hani astronot olsan uzaydan taş örnekleri getirsen biraz manalı olurdu ama... ...sokaktan bulduğun taş hediye diye verilir mi hiç? <gülüyor> sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün hacı yıvatım. Karage saçmalama. Öyle taş değil. Pırlanta taşı, taş taşı olaraktan yani. Ha yüzük taşı. E tabi sen de para bul. Alırsın sen. Ya canım imkanımız var çok şükür. Sonuçta hediyenin ucuzu pahalısı olmaz. Önemli olan düşünmek. Mesela sen hanımına ne hediye alıyorsun? Hediye mi? Niye hediye alayım hanıma şimdi durup dururken ben? Şimdi değil efendim. Özel günlerde hediye almıyor musun? Bir kandil günleri kandil simidi alıyorum. Kandil simidi hediye olur mu hiç? Hani hediyenin ucuzu pahalısı olmazdı. Olmaz ama evlilik yıl dönümünüzde de kandil simidi alacak halin yok ya. O zaman can simidi alırım ya da hiç bir şey almam. Hem niye illa hediye alıyorum ya? Ben karıcığıma ömrümü verdim ömrümü. Bundan iyi hediye mi olur? Bırak bu arabesk ağızlar, kara gözüm. Aa! Dur bakayım. Yoksa sen daha hiç hanımına hediye almadın mı? Yoo almadım. Çiçek bile. Çiçek değil de bitki aldım daha yeni. Bir demet maydanoz almıştım geçenlerde. Ah kara gözüm, ah kara gözüm. Sen ne biçim eşsin? İnsan hanımına hediye almaz mı hiç? Tamam. Şimdi bu akşam eve giderken... ...hanımına çiçek alıyorsun efendim. Ne çiçeği ya? Erkek adamı bozar öyle çiçek filan. Bozmaz, bozmaz. Merak etme. Bilakis bozukluğunu düzeltir. Hanımının yüzü güler. İlla çiçek alacağız yani. Evet efendim, evet. Mesela bir demet gül al. Güzelce bir ambalaj yaptır. Gazete kağıdına sardırırım ben onu. Gazete kağıdında çiçek mi gider? Kaba adam. Duvar kağıdında mı götüreyim el kadar çiçe. Efendim... Çiçekçi de özel kağıtları olur onların. Ona sardırırsın. Özel kağıtlar. İyi. Öyle olsun. Efendim. Arada bir hanımına, çocuklarına hediye al bak. Sadece onlara değil, çevrendekilere de hediye al. Hem hediyeleşmek sünnetti. İsraf da haramdır. Merak etme. Başkasına aldığın hediye de bütçeni aşmadığı sürece israf olmaz. İyi. Öyle olsun. Efendim. Bugünlük programımız bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse...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 Yürültü yapmayız stüdyodayız <gülüyor> <gülüyor>